Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu Ala Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ecmain İmam Muhammed Bin İsmail El Bukhari Rahimullah'ın El Edebul Mufrit adlı kitabını Okumaya devam ediyoruz Ve Babu Birril Eb Kada geldik yani babaya iyilik Bundan evvel Geçen derste anneye İyiliği işlemiştik önce umumen anne babaya iyilik ve başlamıştı mu Elif sonra da sonra da önce anneye yapılan iyilik ya da anneye iyilik sonra da şimdi anneye yapılması gereken iyilikten bahsettikten sonra babaya tabi iyilikten bahsi getirmesi gerekti Dolayısıyla bu bir eb yani babaya iyilik baı anneye iyilik babından sonra zikretmiştir Çünkü anneye iyilik mukaddemdir. Babaya iyilikten evvel gelir. Yani daha doğrusu şeriat ona bir evleviyat vermiştir. Anneye yapılan iyiliğe bir öncülük tanımıştır babaya karşı. Diyor ki İmam Buhari rahimeullah hadesene Süleyman bin Harb قال حدثنا وهب بن خالد عن ابن شبرمه قال سمعت ابو ذر عن ابي هرire radallahu anhu قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم men eberru, kale ummek kale thumve men kale ummek, kale thumve men kale ummek, kale thumve men kale ebek bu babaya iyilik babını İmam Bukhari Rahimallah şu hadisi zikrediyor haddesene bize tahtis etti Süleyman bin Harp Süleyman bin Harp bize tahtis etti o dedi ki bize tahtis etti Vuhayb bin Halid o da dedi ki İbn Şubrümeden İşittim ki Ebu Zura'dan, o da Ebu Hureyre raddül anhu'dan, dedi ki, Resulü Aleyhisselatü'ne şöyle denildi, ''Men eberrûf, kime iyilikte bulunayım?'' denildi. Dedi ki, ''Ummeka annene.'' O soran şahıs dedi ki, ''Sonra kime iyilikte bulunayım?'' Dedi ki, ''Ummeka, yine annene.'' Sonra dedi ki, ''Thumme men, sonra kime iyilikte bulunayım?'' Dedi ki, ummeke annene. Sonra dedi ki, kime? Dedi ki, ebek, yani babana. Haddeten Süleyman bin Harp, Süleyman bin Harp rahimullah, Ebu Eyyub künyesi, büyük imamlardan birisidir. Hatta İmam Ebu Hatim'e razı rahimullah, onun için der ki, eğer o bir kişiden rivayet ederse bil ki, sıkadır. Yani güvenilir, güvenilir ravidir. Süleyman bin Harp, rahimullah, yani şu ümmetin umumen ve özellikle hadis ehlinin de Önde gelen büyük imamlarındandır. O diyor ki, bize tahdis ettiği Vuhayb bin Halid, Vuhayb bin Halid'den yine bu ümmetin büyük imamlarından güvenilir Sika bir avidir. Ebu Bekir el Basri, yani Künyesi Ebu Bekir'dir. İbn-i zaten yani Irak ahalisinin fakihi alimi İmam Rahimullah. O da diyor ki, ben de Ebuzur Zura'yı işittim. Ebu al tabiindendir. Rahimullah. İmamı, bu ümmetin büyük imamlarından birisi. Kuflidir kendisi. O diyor ki, o Ebû Hureyre Radül Anhu'dan naklediyor. Ebû Hureyre Radül Anhu, sahabenin en hafız, en, yani en çok hadis ezberlemiş, en çok hadis nakletmiş olan sahabedir Ebû Hureyre Radül Anhu. Ve hadis inkarcıların, mealcilerin en çok uğraştığı sahabedir. Kendisi Hicri 6-7'lerde İslam'a girmiştir. Yani Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile bir yani 5-6 yıllık bir şeysi vardır. Bir beraberliği vardır. Bununla beraber yani en çok hadis rivayet etmiş olan sahabedir. Bu nübuyene Resulullah Sallallahu Aleyhi ve e, mucizelerinden ya da ona verilmiş olan mucizelerden birisidir. Yani Ebu Hurayra radıhullah. Yani bu kadar kısa bir zamana rağmen en çok hadis rivayet etmiş olan 5700 küsur hadis rivayet etmiş olan sahabe olması Nübüvvetin mucizelerinden birisidir. El-Muhim o diyor ki, denil Resulü Aleyhisselatü'ne şöyle bir şey denildi. Bir adam geldi, ona dedi ki, ''Men eberruh, kime iyilikte bulunmayın?'' diye sordu Resulü Aleyhisselatü'ne. Bu artık, daha önce geçen derste, e, ''Mu'abiye bin Hayde, Radı'l Anhu'' soru soran bu demiştik. Artık yani bu, ''Mu'abi bin Hayde'' midir, Radı'l Anhu yoksa başka birisidir midir, Allah'a alim. Ama, Ebu Hureyra'da diyor ki bir adam geldi Resulü Aleyhis'ın yanına ve dedi ki kime iyilikte bulunayım? O dedi ki ummeka, annene iyilikte bulun. Cevabı ilk cevabı bu oldu. Sonra dedi ki sonra kime iyilikte bulunayım? Yine dedi ki annene, sonra kim diye sorunca yine annene dedi. Sonra da dördüncü defada artık kime deyince sonra kime? Ebek, babana iyilikte bulun. Burada tabi İmam Bukhar rahimullah asrel yani nasıl bir bab açmıştı? Birul eb. Yani babaya iyilik babı. Ama yine daha evvelki yani anne iyilik babında getirdiği bir hadisin diğer bir rivayet yoluyla yine aynı hadisi getirmiş. Yani o anne yapılan iyilikte yani anne iyilik babında da buna benzer bir hadis getirmişti. Yine bir işte orada Muavi bin Hayde radül alhu. Ne işte kime iyilikte bulunayım? Anne ne Böyle üç kez anneyi tekrarladıktan sonra dördüncü kez de babana demişti. Bunda da bu babta da aynı farklı bir rivayet yoluyla aynı manada bir hadis getiriyor. Sonra ondan sonraki hadiste diyor ki Haddethene Beşir bin Muhammed kal akhbarana Abdullah kal akhbarana Yahveh bin Eyyub kal Haddethene Ebu Zor'a an Ebu Hureyre'te Ete رجل نبي صلى الله عليه النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تأمرني فقال برر امك ثم عاد فقال برر امك ثم عاد فقال برر امك ثم عاد الرابعه فقال برر اباك. 2. hadisi olarak da bu babaya iyilik babında İmam Buhari rahimeullah Bişr bin Muhammed'den nakletti bir hadisi getiriyor. Bişr bin Muhammed Horasanlıdır. Mervez, mervezdendir. Es-saktiyani el-mervazi, Beşir-i Muhammed. Ebu Hatim, Ebu Hatim'a razı, sıkadır der. Güvenilir bir ravidir, ama murcedir der. Yani bu beşir bin Muhammed için. Hadis ehli imamları, fırka ehlinden hadis rivayetinde duraksamamıştır. Eğer onlar bir zapt ehliyse, ikincisi de, yani kendi bidatlarına çağırmamışlar ise, kendi bidatlarına davetçi olmayıp, ve kendi bidatlarını destekleyecek yani uydurma rivayetleri yahut da rivayetler aktarmamışları ise o zaman yani şeyden de bidat ehlininde hadis rivayet etmekte bir beis görmemişlerdir. Bu Bişir Bir Muhammedler bunlardan birisi. Bu Mervuzli dediğim gibi, Khorasanlı. O diyor ki, قال dedi ki اَخْبَارَنَ Abdullah Bize Abdullah haber verdi. Daha evvel hatırlarsanız ilk hadisi işlediğimizde size demiştim ki eğer bir hadisin senedinde Abdullah geçtiği zaman o zaman kastedilen kimdir? Abdullah İbn Mesud Bu genelde böyledir. Ama şimdi burada burada da ah, Abdullah diyor. Yani burada sadece Abdullah'ı zikrediyor. Şimdi Abdullah İbn Mesud burada tabii kastedilmiyor. Çünkü kişi Muhammed hani tabiinin tabiinden değilken yani sahabeden. Yani İbn Mesud radıyallahu anhu nakletmiş vasıl. Dolayısıyla aslen biraz yani bunu daha açarsak el ile vardır demiştim. Yani Abdullahlar Tabi her bir, her bir şeyin, her bir bölgenin ya da her bir şehrin bir Abdullah'ı vardır. Sahabe takriben yani ilim hemen hemen bu Abdullahlar üzerine bina edilmiştir. Ümmetin ilmi. Yani bunlarla beraber birkaç sahabe daha ama özellikle bunlar da. Bunlar birincisi Mekke'de Abdullah İbni Abbas radı anhum'a. Medine'de Abdullah İbni Omar radı anhum'a. Kufe'de Abdullah İbni Mesud ve Mısır'da Abdullah İbni Amr Bunlar El-Ebadile denildiği zaman yani dört Abdullahlar bunlardır. Abdullah İbni Amr Mısır'da ve Abdullah İbni Abbas Mekke'de Abdullah İbni Omer Medine'de ve Abdullah İbni Mesud Kufa'da. Dolayısıyla Medine ehli yani Medine'li bir ravi Abdullah'tan rivayet ettiği zaman kastettiği Abdullah İbni Omer'dır. Ve Mekkeli ravi Abdullah'tan rivayet ettiği zaman kastettiği İbn-i Abbas'tır. Kufeli bir ravi, Abdullah'tan rivayet ettiği zaman kastettiği İbn-i Mesut'tır. Ve Mısırlı bir ravi, Abdullah'tan rivayet ettiği zaman kastettiği İbn-i Amr'dır. Şimdi burada ise Abdullah'tan, yani Abdullah bize haber verdi diyor ama kastetilen bu dördü değil. Kastetilen bir beşincisi o da Abdullah İbn-i Mübarek, Rahimullah. Abdullah ibn-i Mubarek. Çünkü Khorasan ehli ki Bişir bin Muhammed Mervazlidir. Yani Khorasanlıdır. Khorasan ehli Abdullah'tan rivayet ettiği zaman kastettikleri daima Abdullah ibn-i Mubarek'tir. Çünkü Abdullah ibn-i Mubarek Khorasanlıdır. Yani Mervazlidir. Abdullah ibn-i Mubarek el-Mervazi. Ve hakikaten İmam Abdullah ibn-i Mubarek çok özel bir şahsiyetti. Özel bir şahsiyetti. Bu ümmetin büyük imamlarından ve adeta bütün hayırları, bütün iyilikleri toplamış olan, kendi bünyesini toplamış olan büyük bir imamdır. Hem fıkıhta alim idi, hem ricalde alim idi. Yani hem hadiste hem hem fıkıhta alim idi. Hem zahit idi, hem apit idi. Hem mucahitti, hem cömertti, hem cesurdu. Yani bütün iyi, salih hasletler onda toplanmıştı. Hem tüccardı. ticaretle de uğraşıyor. Hatta kendisi diyor ki eğer siz olmasaydınız yani beş beş, beş kişiyi kastederek eğer siz beşiniz olmasa sizler olmasaydınız ben ticaret yapmazdım diyor. İmam Abdullah bin Mu'barak rahimullah birçok ilim talebesini talebesinin nafakalarını karşılardı. yani onlara geçinebilmeleri için maaşa bağlamışlar. Bugün modern tabiriyle burs vermişti İmam Abdullah bin Mu'barak rahimullah. Bunlardan en meşhurları Fudayl bin İyad, Hepiniz duymuşsunuzdur. Fudail bin İyad. Sonra Muhammed ibn Semmak rahimullah. Yine zamanın büyük imamlarının birisidir. İsmail ibn Uleyya. Yine yani çok büyük imamlardan birisidir ve çok meşhur iki Sufiyan. Sufiyan Thauri ve Sufiyan ibn Uyayna. Bunlar başlıca en meşhulları. Bunlarla beraber birçok ilim talebesine, ilim okuyanlara yani maddi destekte bulunmuştur. İmam Abdullah i̇bn Mubarak Mubarek rahimallah. Ve bununla beraber cihadını da yapmıştır. Ve kendisi çok alim bir zat idi. Yani her haliyle çok üstün bir şahsiyet. Zaten hadiste de yani rivayeti ittifaken hüccettir. Kabul edilir. Yani burada kasıtlarını Abdullah i̇bn Mubarak Mubarek rahimallah. O diyor ki bize Yahya bin Eyyub haber verdi. Yahya bin Eyyub de rahimallah Mısır diyarın imanlarındandır. حدثنا ابو زرعه رحمه الله عن ابي هريرهه diyor ki ابي هريره radallahu anhu etra rajulun nabiyallahi sallallahu aleyhi ve sellem فقال bir adam nebi aleyhisselam'a geldi ve dedi ki ma ta'muruni bana ne emre dersin bana ne emre dersin فقال dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birra ummak annene iyilikte bulun dedi thumma at sonra tekrar sordu dedi ki فقال Birra ummek tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annene iyilik yap. Thumma at tekrar sordu adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar birra ummek dedi. Yine annene iyilik yap dedi. Thumma at rabi aslan dördüncü kez döndü ve sordu bana neyi emredersin? Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona birra abak dedi. Babanana iyilik yap. Babanana iyilikte bulun. Ha dediğim gibi aslen bab babaya iyilik babı. Ama getirdiği hadisler yine annene, yani anneye yapılan iyilik öncülüklü olan e, üç kez anne iyilik sonuncu kez de babaya iyilik yapılmasını emrediyor Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam. Geçen derste de biraz söylemiştim. Yani bu annenin öne çekilmesinin sebebi niye? Birincisi demiştik çünkü anne yapısı itibariyle zayıftır. Zayıf olduğunun ötürü ...çocuğundan hakkını zorla da olsa alamıyor. Yani şiddet kullanarak alamıyor. Yahut da almak istemiyor. Yapısı yani yapı itibariyle. Çünkü anne de ağır basar nedir? Yumuşaklığıdır, merhametidir, şefkatidir. Dolayısıyla anne yapı itibariyle zaten çocuğa karşı bir sert... ...yani sert olup da hak ettiğini çocuğundan... ...şiddet ile zorla alamıyor. İkincisi, işte annenin daima bu tip şeylerde affedici olması... Yani hakkı konusunda affedici olması, bağışlayıcı olması ve yani çocuğun maslahatı için yahut en azından kendi zannında çocuğun maslahatı için kendi haklarından feragat etmesi. Ha bundan ötürü dedik ne diyor? Allah subhanahu ve şeriat annenin hakkını koruyor, annenin hakkını zorla alıyor. Zorla alıyor ve Müslümanları özellikle bu konuda tembihliyor. Yani anneye iyilikte bulunmayı tembihliyor. Ve buna üçüncü bir şey de zikredebiliriz. O da nedir? Yani burada Resulü Aleyhisselatü babayı arkaya atmasının başka bir sebebi de şu olabilir. Çünkü aslen bizim topluluklarımızda veya genel itibariyle ama özellikle bizim topluklarımızda baba nedir? Baba asıldır. Asıl ne demek? Yani bir ailenin temel unsuru babadır. Kök odur yani. Dolayısıyla kök olduğu için bütün aile efradının babaya karşı özel bir saygısı, özel bir sevgisi, özel bir korkusu vardır baba babaya karşı. Yani ba bir çocuk babanın hakkını zayi etmekten yahut da babaya karşı bir saygısızlık etmekten babaya bir hani zor kullanmaktan, ona zulmetmekten çok geri durur. Çünkü baba topluk içinde özel bir konumu vardır babanın. Yani babaya hürmetsiz, babaya Karşı saygısızlık yapmak çok kötü karşıl karşılanır. Yani senin mesela babanın karşısında misal. Mesela ben hiçbir zaman babamın önünde ayaklarımı uzattığını hatırlamam. <gülüyor> hiçbir zaman. Babamın huzurunda yatmak zaten söz konusu değildir. Yani yatmayı bırak ayaklarımızı uzatmazdık. Hatta benim abilerim büyüklerin babamın yani yanında arkadaşlarımın yanına girmezde, girmekten hayal ederlerdi. Çekinirler Yani aynı odaya girmekten. Onlar odanın içinde konuşurken benim abilerim kapıda yani kapının eşiğinde beklerlermiş. Oradan dinlerlermiş yani. Onlar yani büyükler neler ne konuşuyorlar diye. Yani babaya karşı hürmet, saygı veyahut da saygısızlık yapmak söz konusu değil. Ama anne, annenin yanında ayaklarını uzatırsın. Annenin yanında yatarsın da. Annenin yanında birçok şey çok daha kolay olur. İşte O babanın o konumu daima insanın hatırındadır. Hiçbir zaman unutmaz. Ona karşı bir saygısızlık yapmak söz konusu değildir. Hatta yani bu yani örfte, adette ve İslam'da da böyledir. Yani İslam bu adeti, yani insanlar arasında var olan bu adeti olduğu gibi almıştır. Mesela Ebu Hureyre radıyallahu yolda giderken iki tane kişiye rastlıyor. Birine soruyor diyor ki, bu senin yanındaki kimdir? Diyor ki babamdır. Diyor ki madem ki babandır o zaman ona ismiyle hitap etme. Ona ismiyle hitap ona ismiyle hitap etme. Onun önünde gitme, yürüme ve ondan önce de oturma. Yani ismiyle hitap etme. Mesela ismi mesela ismi Ahmet mi? Yani Ahmet deme. Babaya ismiyle hitap edilmez. Bizim örfümüzde de bu çok kerih ve çok ayıp karşılanır. Babaya ismiyle hitap etmek Sahabede babaya yani şeyle ismiyle değil ama künyeli hitap edenlerdi. Mesela İbn Omar, anhum babasına, Ömer anhum'a babasına babasının Ömer radı Ömer demezdi. Ebû Hafs mesela. Derdi. Yani künyeyle hitap et ama ismiyle hitap etmek bu ayıptır. Ondan onun önünde yürüme. Yani ar baba arka baba arkadan gelecek, oğul önden gidecek. Böyle yapma diyor. Ondan evvel oturma. Bir meclise vardığınız, zaten bir yere vardığınız zaman oturmadan önce sen oturma. Yani babaya karşı hürmet, saygı... ...topluk içinde sabittir. Çünkü baba nedir? Asıldır. Asıldır. Ama anne böyle olmayınca anneye karşı hürmet ne oluyor? İnsanlar kolayca unutabiliyorlar. Ya da bu konuda gaflete düşebiliyorlar. Dolayısıyla ne diyor şeriat? Şeriat bu açıdan da annenin işte haklarını koruma altına alıyor ve annenin haklarını sen bunu unutabilirsin. Yani topluluk da böyle de neticede. Yani kendi... Şöyle herkes bir ailesine baktığı zaman, yani babana yapamadığın birçok şeyi annenle yapabiliyorsun. Baba, çocuk otur der, çocuk oturur. Ama anne otur dese belki on kez der yine oturmaz. Hatta belki anneyle, yani ona başka şeyler yapar yani onu üzecek şeyler yapar. İşte böyle olduğu için ne diyor şeriat? Annenin hakkını koruyor ve bunu tembihliyor. Ve Resul Aleyhisselatü Vesselam da ne? O anneni yani anneye gösterilmesi gereken saygıyı ve sevgiyi ne üç kez tekrarlayarak tembihliyor. Dolayısıyla kime yani bana ne emredersin dediği zaman ne diyor? Berra ummek. Annene iyilikte bulun. Sonra yine annene iyilikte bulun. Sonra yine annene iyilikte bulun. Sonra babana iyilikte bulun. Dolayısıyla el muhim Resul annenin hakkını yine tembihlemiştir. Burada tabi İmam Bukhar'da rahimullah aslen babaya iyilik babı açmışken aslen yine annenin anneye yapılması için iyiliği tehdit ediyor. İşin hakikati o. Sonra anne babaya iyilikten iyilik bablarından sonra diyor ki babu bab berri valideyhi ve in zaleme anne babaya iyilikte bulunmak onlar zulümde zulüm etseler dahi anne baba zulüm etse dahi yine de anne babaya İridik'te bulunmak. Ve diyor ki: "Haddesana Haccac." Haccac bin Menhal rahimullah İmam Buhari rahimullah'ın şeyhlerindendir. Gal dedi ki: "Haddesana Hammad hu İbnü Selame." Dedi ki bize Hammad tahdis etti. Ve İmam Buhari burada "hu İbnü Selame" yani İbnü Selame kastediyor. Yani İbnü Selame der diyor. Çünkü Hammad ikidir. Hammad bin Zeyd vardır. Muhammed bin Selem'e vardır. Muhammed bin Selem'e hakikaten rahimullah, bu ümmetin büyük imamlarından birisi. Hatta o kadar sünnete son derece yani bağlı, hiç taviz vermeden sünneti yaşamış ve sünneti müdafet etmiş olan birisi. Hatta bundan ötürü bidat ehli ona karşı çok düşmandı. Muhammed bin Selem'e rahimullah. Ve bundan ötürü İmam Yahya bin Ma'in gibi İmam Ali bin Medine gibi veyahut İmam Ahmet bin Hanbel gibileri diyorlar ki eğer yani Hamad bin Seleme hakkında kötü konuşan birisini duyduğunuz, gördüğünüz zaman diyor onun dininde itham edin. Yani onun dininde bir bozukluk vardır. Ne diyorlar? Yani İmam Hamad bin Seleme rahimullahi kişinin dininde ölçü kılıyorlar. Eğer bir kişi onun hakkında konuşuyorsa bilin ki o bilatçıdır. Çünkü diyor İmam Ahmed rahimullah çünkü o bidatçılara karşı karşı çok sert idi. Dolayısıyla yani eğer bir kişi onu kötülüyorsa birinki ondan onun dininde bir bozukluk var yoksa o Hammad bin Salim'i kötülemezdi diyorlar. İmam Yahya bin Ma'in rahimullah. Yani hadis ehlinin büyük imamlarından birisi Ali bin Medinî'nin veya Ahmed bin Hanbel gibi insanlar ne etmişler? Yani İmam ah Muhammed bin Selami, rahimullahı bir ölçü tutmuşlardır ve böyle başkalarını da veya da İmam Abdurrahman bin Mehdi, rahimullah diyor ki eğer Hamma'da denilse ki yarın öleceksin, o ibadet hususunda ibadet konusunda yani ibadet açısından bir bir ziyade de bulunamaz yani daha fazla ibadet etemezdi. Düşünebiliyor biliyor musunuz? Yani eğer yarın öleceksin denilse diyor Hamma bin Selami. o ibadetini arttıramazdı. İbadetini arttıramazdı. Yani öyle sürekli ibadette, eee ibadetle meşgul olan birisi. O diyor ki An Süleymane Teymi. Yani Hammad bin Selame rahimeullah Süleymane Teymi'den rivayet ediyor. Süleymane Teymi de rahimeullah Süleyman İbn Tarhan et Teymi rahimeullah Bu tabiindendir. Tabi'in küçüklerindendir. Enes bin Melk raddül anu'yu görmüştür. Ondan, sonra ona yani ondan rivayete de bulunmuştur. Ve bu adam da hakikaten yani Süleyman ibn Tarhan rahimullah ümmetin imamlarından yani hadis ehli mezhebinin imamlarından birisidir. Bu da çok büyük bir zat. Hammad bin Seleme rahimullah düşününe İmam Abdürahman bin Mehdi onun için diyor ki eğer buna desiniz ki yarın ona desiniz ki yarın öleceksin. ibadette artıracak bir şeysi yoktur denilen Hamad bin Selem'e Süleyman bi, e, Rahimullah'tan diyor ki eğer diyor 100 tane Süleyman'a Teymi'yi bir yere toplasan 100 tanesini hiçbirisini ibadetten başka bir şeyle meşgul olduğunu göremezsin diyor. Öyle bir insan ki hatta diyorlar ki biz onun günah işleyebileceğini düşünmezdik. Yani nasıl günah işleyebileceğini düşünmezdik diyorlar. Onun yani Allah'a itaat etmesi İbadet halinde olması artık yani iliklerini işlemiş. Kişiliği, şahsiyeti, ibadet ile yoğrulmuş bir insandı. O kadar ki yani Allah'a isyan edeceğini düşünemezlermiş. Nasıl isyan edilir? Yani onlar, o bilmez yani böyle bir kabiliyeti yoktur derlermiş. Bunu söyleyen Hamad bin Selim'e rahimullah. Bu ümmetin yani bu ümmetin ilikleri böyleydi. Hani masum değil elbette. Masumiyet çünkü Allah subhanehu ve teala mahsustur. Veyahut da beşer arasında bir masum varsa kullukta o da Resulü aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ama o insanlar hakikaten geceleri gündüzleri ibadetle geçtiği için elbette yani ibadetin insanın üzerine bir etkisi olacak, bir tesiri olacak. Sen sürekli Allah'ın rızasını ararsan ve sürekli itaat üzerine olursan elbette günah işlemek sana artık zor gelir. Günah işlemek zor gelir. Yani o misal acayip bir misal yani Hamad bin Selim'in verdiği. Yüz tanesini, yüz tane Süleyman-ı Teymi diyor bir yerde toplasan her biri sadece ibadet eder. Her biri sadece ibadetle meşgul olur. Onlardan birisi dahi ibadetten başka bir şey yapmaz yani. Sürekli ibadet halinde. O da Sa'idin El-Kaysi'den rivayet ediyor. Bu Sa'id El-Kaysi Rahimullah tabiinden birisi. Ama hakikaten yani çok e i biln'den birisi değil dolayısıyla hakkında İbn Hacer rahimeullah makbuldur diyor. Rivayeti kabul edilir diyor. El muhim o da İbn Abbas radıhallahu anhu'dan naklediyor. Diyor ki İbn Abbas radıhallahu anhu "Kala: Ma min muslimin lahu validan muslimanan yusbihu ileyhima muhtasiban illa fataha lahu Allahu babayni ya'ni min el cenne. Ve قِيلَ وإن ظَلَمَاهُ قَالَ وَاِنْ ظَلَمَاهُ İbn-i Abbas radıyallahu anhüme diyor ki مَا مِنْ مُسْلِمُ لَهُ وَالِدَانِ مُسْلِمَانِ يُصْبِحْ اِلَهِ مُحْتَسِبًا Müslüman annesi babası olan ve onlara iyilik ederken Allah'tan karşılığını bekleyerek yani Allah'tan karşılığını bekleyerek Müslüman annesi babasına iyilikte bulunan böyle sabahlayan hiçbir Müslüman yoktur ki diyor buna muhakkak Allah Azze ve Celle iki kapı açar. Yani minel cenne, cennetten iki kapı açar. Diyor İbn Abbas radul anhu. Yani herhangi bir Müslüman, annesine, babasına, Müslüman annesine, babasına iyilikte bulunur. Ve bu iyiliğin, yaptığı iyiliğin karşılığını da Allah'tan Azze ve Celle'ye bekleyerek sabahlar. İşte diyor o zaman böyle birisine Allah Subhanahu ve Teala ne cennetten iki kapı açar. İki anne baba, iki kapı. وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَحِدًا Eğer bir ise bir kapı. Yani ya anne ya baba o zaman bir kapı açar diyor. O zaman buradan birincisini anlıyoruz. Daha önce de demiştik anne baba nedir? Anne baba insan bir çocuk için cennet vasıtasıdır, vesilesidir. Cenneti kazanma yollarından birisidir. Ve burada i̇bn Abbas Basrad'ın anhumâ vâlidâni diyor. Yani iki anleyen müslüman anne babadan bahsediyor. Müslüman... anne babadan bahsediyor lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde böyle bir takyit yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste sahih İmam Buhari İmam Müslim tahrij ettikleri Ebû Hüreyre'den radıallahu anh'dan diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ragima anfu ragima anfu ragima anfu yani zelil olsun zelil olsun zelil olsun diyor. Diyorlar "Men ya Resulullah kimdir o zelil olacak?" diye sorduklarında diyor ki من أدرك والديه عند الكبر kim anne babasına onların yaşlanmış vaziyette onlara ulaşırsa yani kent yanlarında kimin yanında annesi babası yaşlanmış ise أحدهما أكريهما ya ikisi veyahut da onlardan birisi ikisi ya da onlardan birisi ثم لم يدخلل جنة ve sonra cennete girmez yani o annesi babası kendi yanında yaşlanmış ama onun cennete girmesine vesile olmamış. O anne baba yanında yaşlanmış, büyüğü, onun yanında yaşlanmış ama onun cennetine girmesine, onun cenneti kazanmasına vesile olmamışsa işte diyor ki o zelil olsun, onun burnu toprakta sürtünsün diyor Resulü Çünkü anne ile baba bir kişinin cennete girmesi için hakikaten en büyük sebeplerden vesilelerin birisidir. Ha bu hadiste mesela Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Müslüman şartı getirmiyor. Yani anne baba umumen konuşuyor. El muhim burada İbn Abbas dedi yani iki yani Müslüman annesi babası ama ne iyilik yapıyor ve iyiliğin karşılığını Allah azze ve celle'den bekliyor. Allah azze ve celle bekliyor. Eğer böyle yaparsa diyor o zaman muhakkak Allah Subhanahu ve Teala ona cennetten iki kapı açar veyahutta bir kapı açar. Eğer anne baba yani şahit sadece bir ise وَاِنْ اَغْضَبَ اَحَدَهُمَا لَمْ يَرْضَ اللّٰهُ عَنْهُ حَتَّى يَرْضَ عَنْهُ Eğer onlardan birisi, yani eğer onları kızdırırsa diyor, o zaman Allah Azze ve Celle ondan razı, yani kızdırdığı anne ya da baba, ondan razı oluncaya kadar Allah da ondan razı olmaz diyor. Eğer kızdırırsa, ebeveynini yahut da annesini, babasını, işte o zaman diyor Allah Azze ve Celle de o anne baba çocuğundan razı oluncaya kadar Allah da ondan razı olmaz diyor. Bu daha evvelde, İbn-i Amr yahut da i̇bn Amr anhumanın sözünde de geçmişti. Allah'ın rızası anne babanın rızasındadır. Allah'ın da gazabı, öfkesi anne babanın öfkesindedir. Diye bir eser okumuştuk, hatırlarsınız. Kıyile <gülüyor> denilir ki denildi ki İbn-i Abbas radül ve وَاِلْظَالَ مَاهُ Pekala eğer anne baba ona <gülüyor> zulmederse yani çocuğa, çocuğa kötülük yaparsa, o zaman da mı bu geçerlidir? Yani o zaman da mı Eğer şayet anne baba çocuğu kötülük yaptığı ya zulmetti bundan ötürü de çocuk anne babayı kızdırdı Pekiki buza böyle bu durumda da mı yani onlar razı olmadıkça Allah ona razı olmaz diyor ki kal o valemehu Eğer <gülüyor> zulmetselerde zulmetselerde Çünkü anne babanın hakkı hiçbir surette ödenecek bir hak değil yani hiçbir surette Tabi burada bu neyle tabi kısıtlı yani ne ya neyle biz bunu kayıtlamamız gerekiyor yani Allah'a maasiyet var ise elbette zulmedilmiş olan yani dine bir zulüm ya da dinine bir zulüm ise o zaman bu tabi ayrı bir mesele bu şeye dahil olur la taateli mahlukun fi maasyeti'r <gülüyor> halik yani yaratıcıya masiyette yaratılmış olan itaat yoktur dolayısıyla elbette yani o yaratılmış olan Allah'ın rızasını E, Rızasını muhalif olan bir şey yaparsa ya da yaptırırsa bu manada zulmederse elbette bundan ötürü de çocuk yani annenin babasının e, öfkesini kazanmış ise yani Allah'ın dinini himayesi, himaye için veyahut da Allah'ın haklarına bir hakkı korumak için öfkelendirmiş ise o zaman elbette burada hani anne baba benden razı değildir. Dolayısıyla ben bunu yapayım demez. Nitekim Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'da ne diyor? وإن جاهدك على أن توشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إر onlar bilmediğin bir şeyi bana ortak koşman için seninle mücadele ederlerse şahit fe la tuta'huma onlara itaat etme ki elbette yani şirk zulümlerden büyüktür yani eğer onlar sana bana ortak koşmayı şirk koşmayı sana Bu konuda seninle mücadele verirlerse, mücadele ederse yani seni bu konuda zorlarlar ise onlara sakın hane itaat etme fela otağı ama, olanakin sahip hme ve dünya ama onlarda da ne dünyada iyilikle geçin onları iyilikle gözet o sahip nedir yani onlarla beraber ol Allah azze ve emre diyor diyor ki o sahip hme sahip onlarla beraber ol Fe dünyada ma'rufe iyilikle onlarla beraber ol. Tabi beraber olma emri aynı zamanda neyi gerektiriyor? Yani beraber ol, yani terk etme, ayrılma nehini yani emri de getiriyor. Dolayısıyla anne baba her ne kadar ki dediğim gibi şirk zulümlerin en büyüğüdür, her ne kadar anne baba Allah subhanahu wa ta'la ortak koşma hususunda dahi mücadele verse, yine ne diyor Allah azze ve Yine de onlarla dünyada İyi geçin. Onları dünyada yalnız bırakma. Onları dünyada terk etme. Onlarla dünyada yine beraber ol. Onları gözet. Ama ne? Sana emrettikleri masiyette onlara itaat etme elbette. Dolayısıyla yani bu hadis her ne kadar senet itibariyle zayıf olsa da çünkü bu el Kaysi var Rahimullah hadisin metri senedinde. Ama elbette yani ayet buna şahit. Dolayısıyla yani her ne kadar anne baba çocuğa zulmetse de e, yahut da kısmen yani belki bazı kötülüklerde bulunsa da yine çocuk ne? Anne babasını gözetmekle, ona iyilik yapmakla mükelleftir. Ve sonra Bâbu lînil kelâmi li vâlideyhi diyor. Yeni bir bab açıyor, diyor ki Bâbu lînil kelâmi li vâlideyhi Anne babaya e, yumuşak sözlü olma babu, yumuşak konuşma babu. Diyor ki haddetne museddet. Bize museddet tahdis etti. Museddet bin Muserhed Rahimullah. İmam Museddet İmam Abdurrahman Mahdinin talebelerinden birisidir. İmam Bukhar Rahimullah'ın şeyhlerindendir. Hakikaten de yani bu ümmetin de yine büyük imamlarından birisidir. Diyor ki haddefene bize takdis etti. İsmail bin İbrahim yani İsmail İbni Uleyye rahimullah. O dedi ki haddefene Ziyad bin Mikrak o da dedi ki bize Ziyad bin Mikrak takdis etti. Kal haddefene Taysalatübni Meyyas o dedi ki bize Taysalatübni Meyyas takdis etti. Bu Taysalatübni Meyyas rahimullah Yani güvenilir bir avidir, sıkadır. Diyor ki, dedi ki bu Faysal-ı Bin Meyyez, Ben Necdet fırkası ile beraberdim. Necdet fırkası, harici fırkalardan birisidir. Haricilerden birisi. Yani harici fırkalarından bir koludur. En meşhur harici fırkası, kimdir? Bilen var mı? Nasıl? Nasıl? İbadiler en meşhurları değil ama yani şu zamanda geri kalanlar olma hasebiyle manada doğru. En meşhur harici fırkası Ezrakilerdir. El-Ezariqa. Nâfe bin Ezrak'ın liderliğinde olan fırka. Nâfe bin Ezrak. Bundan bu çok şiddetli, çok aşırı birisiydi. Ezariqa fırkası da yani çok aşırı bir fırkadır. Bunların bu fırkının bazı aşırılıklarını reddederek işte bu Necde bin Amir şeyden Nafi bin Ezrak'tan ayrıldı. Necde bin Amir el-Hanefi. Buna tabi olanları da Necdet denildi. Allah razı olsun. Necdet. Yani Necdet yani bu Necdenin tabileri. Necde bin Amir ...onun tabilerine ya da o fırkayı umumen... ...Necdet Fırkası denildi. İşte bir de üçüncü bir fırka vardı meşhur... ...İbadıya ibad Fırkası, kardeşin dediği... ...bunlar da Abdullah İbni İbad'ın tabileridir. O da bu Necdeb'in Amir'den ayrılma. Yani böyle bir yumuşama var. Nafi bin Ezrak'tan belili ...yani bazı açlıkların ötürü Necdeb'in Amir ayrılıyor. Ondan sonra da Necde Amir'den... ...bu Abdullah İbni İbad ayrılıyor... Zaten şu anda yani mezhep olarak yahut da fırka olarak ibadiye fırkası var. El-Muhimşin bu Taysal Ebin Meyyas ne? Ben necdilerle beraberdim diyor. Bu necdet fırkası içindeydim diyor. فَاسَبْتُ ذُنُوبًا لَا اَرَاهَا اِلَّا مِنَ الْكَبَائِرِ Ve bir günah işledim ki o günahı büyük günah görürdüm diyor. Yani kebairden olan bir şey olarak at ediyordum ben o işlediğim şeyi, günahı. فَذَلْكَ فَذَكَرْتُ ذَلْكَ لَيْبْنُ عَمَرَ رَضُ الْعَنْهُمَا Ve bunu İbn-i Ammar Radül Anhumaya söyledim. Böyle böyle bir şey işledim diye. Yahut da böyle büyük bir günah işledim. قال dedi ki, مَاهِ Nedir o senin yaptığın? diye sordu bana. قُلْتُ dedim ki, كَذَ وَكَذَ Yani yaptığı şeyi söylüyor. قال dedi ki, لَيْسَتْ هَذِهِمْ لِكَبَئِرْ Bu senin yaptığın büyük günahlardan değildir. Dedi bana diyor. هُنَّ تِسْعَ bu yani büyük günahlar dokuzdur tabi büyük günahlar dokuzdan fazladır. Lakin bunlar yani ummehati belki en büyüklerin Diyor ki İbn Ömer radıyallahu anhumu onlar dokuzdur yani büyük günahlar. Sonra saymaya başlıyor diyor ki el işleye kubilah Allah şirk koşmak. Vaktlu neseme haksız yere yani haksız yere masum canı öldürmek. Völ fira rumine zahf Düşmanla karşılaştıktan sonra düşmandan kaçmak. Vaktul muhsene iftali kadını zina iftirasına bulunmak. Bu eklü riba ve faiz yemek. Bu eklü mal-i yetim, yetim malı yemek. Bu ilhadun fil mescid, mescitte mescitte sapkınlık yapmak, mescitte ifsad yani mescidi ifsad etmek, mescit ehlini ifsad etmek. Mescit ehli mescit ehline fitne sokmak. Bunlarda ne diyor? Ilhadun fil mescid büyük günahlardandır. Vallazi yastashir Yani insanları insanlara alay eden, özellikle Müslümanlarla alay edenler bunlarda bu da yine büyük günahlardan. Ve buke ul validain Ve anne babayı itaatsizlikten ötürü ağlatmak. Bizim konumuzdaki şahit burada. Yani ne diyor İbn Ömer radıhallahu Yani anne babayı karşı koymaktan, yani çocuğun karşı koyması, üzmesi, itaatsizlik etmesinden ötürü annenin babanın ağlaması Ağlaması da nedir? Büyük günahlardandır diyor. Sonra diyor ki, Qaali Amar bana ibnu Amarradır. Anımı şöyle dedi: Tafraqul ve cenne. Sen cehennemden korkuyor musun ve cennete girmek istiyor musun? Dedi bana diyor. Cehennemden korkup, cehennemden uzaklaşmak, cehennemden kurtulmak isteye istiyor musun ve cennete girmek istiyor musun? Gülte dedim ki, Ey vallah, tabii ki. Vallahi istiyorum. Dedi ki: senin annen baban diri midir? Yaşıyorlar mı?" Yanımda annem var." dedim diyor. Gal dedi ki: "Fe vallahi law eğer ona güzel konuşursan, ona yumuşak dille konuşursan ve onu yedirirsen, O zaman vallahi diyor senle cennete gireceksin eğer büyük günahlardan uzak durursan. Yani annene ve anne babaya eğer onlara yumuşak sözlü olursan, onlarla güzel konuşursan, onları onları azallamazsan, onları kötü konuşmazsan ve onları gözetirsen, yani onları yedirirsen, yani onları gözetirsen o zaman diyor i̇bn Omar Radül Anhum'a ki bu hadis yani eser sahip bir eserdir. diyor İbn-i Umar raddül anhumu o zaman muhakkak sen diyor cennete gireceksin. Yani cennete girmesine bir ne bir ne diyor yani garanti veriyor. Muhakkak cennete gireceksin diyor ama ne şart ne? Büyük günahlardan uzak durma şartıyla. Yani büyük günahlardan uzak durursan o zaman ne? Bu senin cennete girmene vesile olur. Buna şey de şahittir. Allah subhanahu ve te'alana Onlara öf deme. Bak Allah'ın emri bu. Allah azze ve celle sana diyor ki Fe la taqul lehuma uffen. Lehuma yanallah azwajen. Kafir müslüman anne baba ayrımı yapmıyor. Anne babana öf deme. Fe la taqul lehuma uffen. Ve la tanharhuma ve onları azarlama ve kul lehuma kavlen karime. Onlara güzel konuş. Onlara güzel, yumuşak konuş. Ve hafidh lehuma cenaha zulm miner rahme ve onları merhametinden tevazu ve alçakgönüllülük kanatlarını onların üzerine ve onlara ne merhametli ol onlara karşı mütevazi ol ve kul ve de ki rabbirhamhuma kema rabbayani saghira ve ne o de ki şöyle dua et onlar için diyor Allah aziz yani sana bir dua öğretiyor nasıl nasıl ki onlar beni küçüklüğümde beni büyüttüler beni yetiştirdiler ise sen de onlara öyle merhametli ol Ve dikkat edersiniz ne? Yani burada Allah subhanahu al ve teala Rabbir hamhume Yani öyle de diyor sana. Ey Rabbim onlara karşı merhametli ol. Merhametli ol. Ve senin merhamet talebin annen baban kafir olsa da talep edebilirsin. Yani onlar için Allah'ın onlara merhamet etmesini. Yani eğer şahit hidayet üzere değillerse Allah azze ve celle onlara merhamet etsin. onları hidayet nasip etsin. Eğer şahit onlar hidayet üzere ama masiyete dalmışlar ise Rabbim onlara merhamet etsin ve o masiyetlerden onları döndürsün. Tövbe nasip etsin, tövbe etmeleri nasip etsin ve salih amelleri yönelmesini nasip etsin. Eğer şayet onlar zaten iltizam üzere Rabbim onlara merhamet etsin, daha da güzel kul olsunlar. Yani seninle, ama burada önemli bir nokta var, o da ne? Allah beşeri açmamıştır ki, hüküm koymak Allah'a mahsus. O hüküm onun mülkü yani. Onlar bana nasıl küçüklüğümde... ...beni yetiştirmişler ise sen de onları öyle merhamet et. Bakınız dikkat edin. Yani bu bir senin müteşekkir olmanın bir ifadesidir. Müteşekkir olman. O iyiliği hiç bir zaman yani karşısını veremezsin ki. Ancak ne Allah Azze ve Hücre sana bir yol gösteriyor işte ne onlar için hayır duada bu. Yani onlar için dua et. Belki Rabbim senin duanı kabul eder ve belki şirk üzere ya da küfür üzeri olan... ...göre değişken bugün öyle yarın böyle. Ertesi gün yine... far bambaşka. Üçüncü bir hal. Yani Allah'ın aziz ve merhamet etmesini de Allah İsmail, neye bağlamış? İşte senin o annenin, babanın senin üzerinde olan hakkı itiraf etmene bağlamış. Ha, onun için sen onun bilincinde olman lazım. Çünkü laf, dua sadece lafınızdan ibaret değildir. Dua kalpten gelmesi lazım. Duanın lisanı kalp, kalp. yani kalptir. Duanın mahalli kalptir. Lisanı da kalbin lügatıdır. Yani sen dediğin zaman Rabbirhamhuma ey Rabbim sen onlara merhamet et. Kema rabbayani saghira onlar beni küçüklüğümde yetiştirdikleri gibi büyüttükleri gibi sen de onlara merhamet dediğin etti ettiğin zaman bu sadece dille telaffuz edilmesi edilecek bir dua değildir. Kalbinle irade etmen lazım. Kalbinle irade edebilmen için böyle bir duayı öncebine annenin babanın haklarını üzerinde itiraf etmelisin. Bunun ne kadar büyük bir hak olduğunu önce bir anlamalısın. Ve bunu onlar için kabul etmelisin. Ha işte o zaman bu duada ne bir etkisi olur? Yani Allah katında inşallah makbul olur. Allah azze ve celle onların merhametiyle muamele ederse inşallah dediğim gibi şirk üzere ise Rabbim tövbeyi nasip eder inşallah İslam'a girerler. Eğer İslam üzere ama mahsusetleri var ise Allah azze ve celle merhamet eder inşallah mahsusetlerinden vazgeçerler. Eğer zaten iltizam üzere yani düzgün, mazbut, Müslüman kişiler ise Rabbim onları merhamet eder. Daha da güzel Müslüman yapar Allah'ın izniyle. Son olarak bu babın e, ikinci hadisi olarak, eseri olarak diyor ki Haddetene Ebu Nuaym Bize Ebu Nuaym tahdis etti. Ebu Nuaym yine İmam Bukhar Rahimullah'ın şeyhlerinden birisidir. Fadıl bin Dukey Rahimullah. Haddetene Süfyan Bize Sufyan tahdis etti. Sufyan burada El-Thavri Sufyan es-Sevri, İmam Sufyan es-Sevri rahimeullah, talife muhtaç olmayan ümmetin yani büyük imamlarından, imamların imamı diye tabir edilebileceği imamı Sufyan es-Sevri. En Hişam bin Urve. Hişam bin Urve de büyük imamlardan birisidir. Yani Urve'nin oğlu Hişam. Urve de o da an ebihi, edeb babası da Urve bin Zubeyr rahimeullah. İmam Urve bin Zubeyr Medine fukahasının birisidir. büyük 7 imam 7 Medine imamının birisidir ve o Ru ibn Zubeyr de kimdir? Abdullah bin Zubeyr'in kardeşi. Abdullah bin Zubeyr radıhallahu sahabeden Esma bint Ebu Bekr radıhallanha'nın oğlu Abdullah bin Zubeyr. Esma bint Ebu Bekr de kimle evliydi? Zubeyr bin Avvam. Zubeyr bin Avvam o da babası. Yani Abdullah bin Zubeyr'in babası Zubeyr bin Avvam radıhallahu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in büyük sahabisi sahabisi. Yani mühim Osman ne oluyor? Hişam bin Urve ne oluyor? Zübeyr bin Avvam'un torunu. An ebîhi yani Urve bin Zübeyr'den radıallahu anhudan dedi ki: "Kal ve hfiz lehuma cenahatuz zulli min erahme." Yani bu ayeti hakkın dedi ki: "Onların onlar üzerine merhamet, tevazu, alçakgönüllülük kanatlarını indir." Ayeti hakkında dedi ki: "Kale" لَا تَمْتَنَعْ مِنْ شَيْءٍ اَحَبَّاهُ Onların sevdiği hiçbir şeyden imtina etme. Yani bu ayetin manası budur diyor. Eğer onlar bir şey seviyorsa onu yap. Onu yap. Onların sevdiklerini onlara ver. Yani bunun için çaba salfet. İşte senin onlara alçak gönüllük göstermen onlara karşı mütevazı olman budur diyor. اُرْوَ بِنْ زُبَيْتِ رَحِمُ Hava soğuk. Ben zollamaya, konuşmaya zollanıyorum. Siz de oturmaya zollanıyorsunuz. Allah razı olsun. Dinlediğiniz için kısa kestim. Ee, Rabbim inşallah anne babamıza iyilik yapmayı bize kolaylaştırsın. Ha. Hakikaten hepimizin çok ihmal davrandığımız maalesef elimizden kaçan bir fırsat. yani Öyle değerlendirmelisiniz. Elden kaçan bir fırsat yani. Ne diyor Resul Aleyhisselatü Vesselam? Demin dediğim gibi yani kimin yanında annesi babası yaşlanırsa ve onların sebebiyle cennete girmiyorsa yani onlar vesilesiyle, onlar sebebiyle cenneti kazanmamış ise diyor ki onun burnu toprakta sürünsün. Yani o zelil olsun. O ancak onu hak eder yani. Manası bu. O ancak bunu hak eder. Yani böyle bir fırsatı tepmiş ise böyle bir, böyle bir fırsattan faydalanmamış ise onun hak ettiği ancak odur. Yani böyle büyük bir fırsat. En yakınında olan, yani bunun için uzak bir mesafeye, sefere çıkmana gerekmiyor. Uzak bir yere gitmen gerekmiyor. Ya da bunun için para kazanman gerekmiyor. Bunun için özel bir makamda olman gerekmiyor. Bunun için ön şartlar yok yani. Senin en yakınında, en yakınında. Hatta o kadar yakın ki bunlar, yani aslında öyledir. O kadar yakın ki, yani senin sadece gidip bir hal hatır sorman... aileyle çoluk çocuğunu toplayıp bir ziyaretine gidip de çok mutlu edebileceğin birileri. Bu kadar kolay yani işin hakikati bu. Bu kadar kolay. Ama maalesef şeytan yani fazileti büyük ya. Bir şeyin fazileti büyük olduğu zaman elde edeceğin yani kazanç büyük olduğu zaman bil ki orada şeytanın çok uğraşı uğraşı vardır. Orada şeytan çok çalışır. Çünkü ne kadar büyük ise kazanıl kazanılacak, o kadar da onun bir emeği yani bir çabası vardır. Dolayısıyla maalesef anne baba çocuk arasında ufak tefek şeyler. Belki inan yani aslında hiç böyle dile getirilecek şeyler değildir ama ne artık ne ya anne baba çocuktan küsmüştür ya oğul anne babadan küsmüştür veyahut da araya bir araya gelemezler, konuşamazlar. Ufak tefek şeyler arada yani sıkıntıya dönüşür. Halbuki büyük meseleler değil. Hatta belki yani belki değil yani ekser halde sadece iki taraftan birisinin ya iki tarafında nefsine dayanan şeyler. Yani birisi nefsini yense diğerinin yani bak ne diyor yani onların sevdiği bir şey diyor oru bin Bey Rahimullah. Yani onların sevdiği bir şeye şeyden imtina etme. Yani olabilir belki sen bunu hoşlanmıyorsundur ama biliyorsun annen baban seviyor. Yap diye yapsan ne olacak yani? İşte bu senin onlara karşı mütevazi olduğunu gösterir. Tevazuyla onların muamel etmiş olursun. Vahfedlahuma yani ne Allah azze ve cel emre diyor. Emre diyor sana. Yani sen bu emre itaat eder de Onlara karşı mütevazi olursan Allah'ın emrine itaat etmiş olursun. Allah azze ve celle'nin emrine itaat etmiş olman demek nedir? Allah subhanahu teala'nın mükafatını garantilemiş olmandır Allah'ın izniyle. Çünkü el cezaü men amel. Yani sen Allah'a itaat edersen o zaman senin de akibetin bu itaatin akibeti olacak. Senin akibetin itaatin akibeti olacak. Yani itaatin akibeti nedir? İtaattir yani. Salih bir haldir. Huzur, huzurdur. Dolayısıyla Senin, yani senin huzuruna sebebi, sebep olacaktır. Dolayısıyla yani anne babayı ihmal etmeyelim. Olabilir. Yani belki din kardeşlerimiz olmayabilirler. Belki yani diller, kafir olabilirler. Veyahut da böyle değiller. Ama bizle aynı mezhebi paylaşmıyor olabilirler. Veyahut da yani aynı menheci paylaşmıyor olabilirler. Veyahut da aynı gayeleri, aynı hedefleri paylaşmıyor olabilirler. Ama nedir? Yine de anne babadır. Hakları sabittir. Allah katında mahfuzdur. Sen o hakları onlara vermeyen yani onları iade etmezsen ya iade etmek zaten güç bir şey ama senin o haklardan haberdar olduğunu bunları itiraf ettiğini ve bunların ötürü müteşekkir olduğunu göstermezsen onlara. O zaman zamanı gelecek gösterilecek. O zaman da senin için çok çetin olabilir. Dolayısıyla böyle bir duruma düşmemek için dünyada fırsat var iken bunu inşallah annemiz babamıza gösterelim. صلى الله عليه وسلم بارك على محمدٍ وعليه آل عليه الصلاة والسلام.